Mürşit Hak mıdır Ve kimdir ee, İsra Adlı kardeşimiz Değerli kardeşim Mürşit yol gösterici demektir İrşad edici demektir Davetçi demektir Bu manada e, Elbette e, irşat edenlere davet edenlere Allah'ın yolunu gösterenlere Alimlere ilim ehline ilim talebelerine Toplumun ihtiyacı vardır bu açıdan baktığımızda e, elbette e, davetçiye, irşatçıya ihtiyacımız vardır. Onları sevmemiz lazım. Onların haklarını kendilerine teslim etmemiz lazım. E, onlara duacı olmamız lazım. Ve toplumda onların adetlerini, sayılarını da çoğaltmamız lazım. Çocuklarımızı e, davetçiler, mürşitler olarak yetiştirmemiz lazım. Evet. Ee, zalim yönetime isyan caiz midir? Diye bir soru e, geldi. Ee, şimdi e, Değerli kardeşlerim İslam'da e, Kargaşa, kan akıtmak, Törör Bunlar yok. E, yapmamız gereken iş Öncelikle insanları hakka çağırmak, hayra çağırmak. Ee, halk ıslah olursa yönetim de ıslah olacaktır. Ama siz halkı bırakın, yönetimle uğraşın. E, yönetim bu sefer zor duruma düşer. Yani halk hazır değil ise, halk İslam'a, İslam'ı anlamaya, yaşamaya hazır değil ise, yönetimi siz yüzde yüz İslam'a uydurun. Başarılı olmanız mümkün değil. O yüzden öncelikle halkı eğitmek, halka ee, davet etmek onların inançlı hakikaten tevhid ehli insanlar e, olmalarını Allah'ın izniyle sağlamak lazım. Akabinde yönetimlerde halklara uyacaktır. Evet. Bir asker düşmana esir düşmemek veya işkence görmek için kendini öldürürse bu intihar hükmüne girer mi? Evet. Evet, şimdi bir asker esir düşmemek için kendini öldürmemelidir. Esir düşse bile yani orada bir ya serbest bırakılacak ya da ölecek. Dolayısıyla ben esir düşmeyeyim de öleyim demesi doğru değildir. İşkence görmemek için de intihar etmesi doğru değildir. Çünkü işkence görüp görmeyeceği, belli değil, yani basit bir işkence olabilir, dayak olabilir kendisi hayatını bir şekilde Allah'ın izniyle kurtarabilir yani böyle ihtimalli şeylerden dolayı kendisini askerin öldürmesi caiz değildir bu yaparsa bunu intihar olur, bu ihtimallere bakarak kendini öldürürse bir asker bu intihar olur evet İslam garip başladı, başladığı gibi bir hale dönecektir. Ne mutlu gariplere hadisini izah eder misiniz? Diyor talebe kardeşimiz. Ee, İslam garip başladı, yalnız başladı, tek e, insanla başladı. Peygamberimiz o toplumda e, iktidar sahibi bir insan değildi, garip bir insandı, yalnız bir insandı. Davetine yalnız başladı değil mi? Ve tekrar o garipliğe dönecektir bölümüne de baktığınızda İslam nasıl ki garip başladıysa sahipsiz başladıysa yeniden o sahipsiz olduğu yıllara dönecektir diyor. Bu gelecek ile ilgili Peygamberimizin vermiş olduğu Allah'ın vermiş olduğu haber ile onun vesilesiyle gelecek ile ilgili bir durumdur. Bu durum şu anda var mıdır, yok mudur diye sorarsanız değerli kardeşim eğer bir aile içinde İslam'ı anlayan, yaşayan, İslam'a çağıran ve bunu yaptığı içinde hor görülen, yalnız bırakılan bir insan varsa işte o hadis orada gerçekleşmiştir. Yine bir köyde, bir mahallede, bir apartmanda aynı şekilde bir bir kasabada bir şehirde Aynı şekilde Bu haller e, Devamlı birbirini takip edebilir e, Top yükün Dünyada İslam top garip kalacağı yıllar da Gelecektir Ama e, İslam'ın garip kaldığı Öncelikle ne vardır Aile, Küçük aileler vardır e, e, Efendim, Aşiretler vardır Mahalleler vardır Bakarsınız İslam orada garip Orada o hadis tahakkuk etmiş. Ama genel olarak bu hadisin daha büyük planda tahakkuk edeceği zamanlar da gelecektir. Ee, Allah korusun. Dolayısıyla e, bir fitne olarak insanların azgınlaşması olarak değerlendirelim. İnsanlar e, dünyaya dalacaklar. Dünyanın nimet kapıları bir fitne olarak insanlara açıldıkça insanlar bu nimetlere şükredecekleri yerde nimetin küfrüne gideceklerdir. Ve e, nefislerine, şehvetlerine dalacaklardır. Dünyalarına dalacaklardır. Allah'ı unutacaklardır. Kur'an'ı unutacaklardır. Ve e, Allah'ı ve Kur'an'ı unutmayan insanlar çok azınlıkta kalacaklardır. Ve bu insanlar hor görülecektir. Bu insanlar garip kalacaklardır. O e, durumlar Yaşandığında imanında e, Sebat gösterenlere Ne mutlu diyor Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Ama unutmayalım ki e, Deccalin Zuhur edeceği Zamanda e, Gerçekten de Çok büyük bir e, Fitne olacak İnsanlar Bölük bölük e, Deccal'ın fitnesine Kanacaklar ve çok az insan onun fitnesine kanmayacaktır. O de, Deccar'ın davetini kabul etmediği için e, onun e, ce, cehennem diye göstermiş olduğu yere fırlatılanlar yani aslında cennet olan o yere fırlatılanlar e, o ana kadar o yere o yere düşünceye kadar cehennem diye görü, görü, görüntülenen o yere düşünceye kadar garip olduklarını anlayacaklardır. Bu e, şöyle de anlaşılabilir. Eğer Deccal onları katlederse, ona inanmadıkları için, o insanlar öldükleri andan itibaren cennete girdiklerini gördüklerinde sevinecekler. Yani illaki de e, cennet e, dünyada bir ateş var ve o ateşe e, attıklarına cehennem diyor işte orası gerçekten bir e, cehennem değil cennet diye tabir edilen, izah edilen şey aslında ölüm sonrası cennet de olabilir. ha Gerçek manada da olabilir ama ölüm sonrası cennet. Ona inanmadığı için, Allah'a inandığı için, deccal tarafından katledilip de, şehit edilip de ardından cenneti gören bir insanın durumu da bu şekilde tasvir edilmiş olabilir değerli kardeşlerim. Evet bu hadiste ilgili bunları konuşalım. Ardından başka bir soru var. Cuma namazına erken gitmenin fazileti. Çok tabi fazileti büyüktür değerli kardeşlerim. İlk safta imamın arkası cennet bahçelerinden bir bahçedir. İlk safta deve sevabı vardır derler biliyorsunuz. Yani peygamberimiz hadisinde anlatılmak istenen aslında ilk safta namaz kılmanın ecri deveyi kadar bir malı erzakı insanlara tasadduk etmenin sevabı vardır o kadar daha büyük sevap vardır demek istiyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ecri büyüktür evet kişi sabah mümin akşam kabir olacak hadisi nasıl anlaşılmalıdır Evet bu hadis-i şerif bununla ilgili daha önce de bilmiyorum konuşmuş muyduk? Bu fitnelerden dolayı olacak. Yani öyle fitneler olacak ki insanlar o fitnelere kanacaklar. Kandıkları için fitne akşam geldiyse sabah mümin olan o kişi akşam kanmış olduğu fitneden dolayı kafir olacak fitne ona sabah geldiyse o fitneye kanarsa şayet akşam müslüman olduğu için müslüman olduğu halde sabahleyin o fitneye maruz kalıp fitneye karşı kendini imanlı koruyamadığından dolayı kafir olarak sabahlayacak yani buradan şu anlaşılmalıdır Fitneler o kadar çok olacak ki insanların da imanı o kadar zayıf olacak ki artık siz düşünün akşam efendim mümin olduğu halde sabah kâfir olanlar mı e, olanları mı soruyorsunuz sabah mümin olduğu halde akşam'a doğru kâfir olanları mı soruyorsunuz yani bu vaziyet çok olacak Küf İslam'dan küfre geçme kolaylaşmış olacak. İnsanların imanlarını iman dairelerinden çıkışları çok kolay olacak. Onlara hafif gelecek. Fitnelerden dolayı, fitnelerin gücünden dolayı ve insanların şehvetlerine ve dünyalarına dalmalarından dolayı insanlar imanı tercih etmeden küfrü tercih edebilecekler. Küfür ile İslam, hak ile batıl yapılan Çalışmalar neticesinde demagoji, felsefe, laf oyunları ve bunlara bunlarla ilişkili yapılan propaganda çalışmaları neticesinde hak ile batıl birbirine karşıt karıştırılacak, cehalet artacak ve insanların hakkı nerede olduğunu, batılın nerede olduğunu bilemez durumda olduklarını göreceğiz. Ve dolayısıyla bir hakka bir batıla bir çizgide hakka bir çizgide batıla kolaycacık döndüklerini göreceğiz. Bu da o insanların akıllarının tamamen karışık durumda olduğunu göstermektedir. Öyle bir zamanki olacak ki ilim ehli, alim geçinenler, abid geçinenler, takva ehli geçinenler, şirkin bir numaralı, numaralı savunucusu durumuna gelecekler. Abid geçinenler, takvalı geçinenler ve bunu bizzat yaşantılarıyla da ispat etme durumunda olanlar, yapmış oldukları bir takım işlerden dolayı, heva, heveslerden dolayı, saplantılardan dolayı, yetişmiş oldukları ortam gereği, menfaatler gereği, dünyalıklar gereği, grupçuluk, taassubu, mezhep taassubu, inanç taassubu, tarikat taassubu gibi taassuplardan dolayı kendi taifesini mansur, muzaffer ilan etmek için haktan ayrılıklarını göreceğiz, batıla saplıklarını göreceğiz, heva heveslerine uyduklarını göreceğiz ve bunları gören insanlar da maalesef Bakacaklar ki e, ortalık e, yani karışık, her şey sisli, gerçekler net görülmüyor, her şey dumanlı e, ve bu dumanlı havada insanlar yollarını bulamadıkları için bazı insanlar uçurumdan aşağı uçacaklar, inançlarından olacaklar. Bu böyle ve bu mesela baktığınız zaman işte son asırda hadisleri kabul etmeyenler mi ararsınız efendim Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine yanlış tam ahkem ayetlerine bile yanlış manalar verenleri mi ararsınız hep bunlar çıktı daha kötüsü olacak mı hadislerde daha kötüsünün olacağı da ifade ediliyor onu da anlayabiliriz yani evet Allah korusun evet şimdi başka bir soruya geçelim Bakıyorum en son okuduğum soruya. Evet. Çok da soru yazılmış. Ee, ekrana bakmadım. Bazıları şeyhi, mürşidi olmayanın şey şeytandır diyorlar. Bu sözü nasıl anlamalık gerekir? Şeyhi olmayanın şey şeytandır sözü ee, uydurma bir sözdür. Hadiste alakası yoktur. Eee, ama hiç mi doğruluk payı yok? Ee, yani şimdi bir Müslümanın hayatta örnek alacağı e, önderler vardır. Alimler vardır. Canlı örnekler vardır. Siz bu örnekleri kabul etmezseniz şeytan yoluna düşebilirsiniz. Dolayısıyla etrafınızdaki salih, ameli salih, imanı salih, imanı sahih e, takvası e, kamil olan insanları örnek almanız, onlar gibi olmaya çalışmanız, onların bu vaziyetlerinden e, bazı şeyleri iktisap edip e, onları onlar gibi olma yolunda gayret göstermenizde bir sakınca yok. Ama e, bu maalesef şimdi öyle bir e, anlatıyla insanlara sunuluyor ki Güya, ya tarikat şeyhleri olmazsa ve insanlar bu şeyhlere intisap etmeseler şeytana intisap etmiş olurlar diye insanlara bunu sunuyorlar. Bunun aslı yok. Zaten bugün birçok bidat, şirki, inanç bu tarikat meşrepleri tarafından insanlara pompalanmaktadır. Dolayısıyla neredeyse bu insanlar şirkin temsilcisi haline gelmişlerdir. Onlara tabi olanlar da onlar gibi olur Allah korusun. Bizim kastımız e, gerçek manada mürşit, gerçek manada davetçi, salih, e, sahih akideye sahip, alim, abit insanları e, hayatımızda e, yani önder olarak kabul etmek, sıkıntılarımız olduğu zaman, sorularımız olduğu zaman e, sorularımızın cevabını onlardan beklemek, e, onları bir rehber yani tabii günlük rehber, ebedi rehber değil olarak görmek bizim yapmamız gereken normal işlerdendir. Ama o rehberlik öyle bir rehberlik olmalı ki şey olmamalıdır yani Allah'ın ayetlerinin önüne geçen Resulünün sünnetinin seniyesinin önüne geçen bir vaziyet arz etmemelidir. Sadece o insana Günlük zorluklarında e, ibadet ibadeti e, ibadetlerini yerine getirirken e, karşılaşacak olduğu zorluklarda, sorunlarda, cevabını bulamadığı sorunlarda kendilerine rehber olmak bakımından e, rehberlik söz konusudur. Yoksa ebedi ezeli bir rehberlik veya sadece e, yegane rehberlik olarak görülmemelidir. Evet. bakıyorum başka sorulara. Muharrem ayı da geliyor. Evet, Muharrem ayıyla ilgili bir oruç sorusu var talebe kardeşimizden. Muharrem ayının en efdal orucu değerli kardeşim 9. 10. 11. günlerde oruç tutmaktır. 2. efdaliyet 9 10 veya 10 11. Ee, üçüncü eftaliyet Sadece 10 Sadece 10 Ama en eftalı 9, 10, 11 Günler oruç tutmaktır En sevabı da budur İkincisi dediğim gibi Ya 9, 10 Ya da 10, 11 Üçüncüsü, üçüncü şık Sadece 10 Evet Üçü de yapılabilir Ama en güzeli Peygamberimizin de tavsiyesine uymak durumundayız. Peygamberimiz ya bir gün öncesinde ya da bir gün sonrasında oruç tutun. Yahudilere benzemeyin diyor. Yahudilere benzememek için ne yapıyoruz? Bir gün öncesinde veya bir gün sonrasında da oruç tutuyoruz. Sünnetin durumu bu. Evet. Veya bir gün öncesinde bir gün sonrasında yani hem kendisini, yani 10. gün, hem öncesi, yani 9. gün, hem sonra ya da sonrası, onun 11. günü, oruç tutmak en eftal Muharrem orucudur. Evet, ee, başka sorulara bakıyorum. Bir hanımefendi, kızla erkeğin nişan veya evliliği görüşmek için kafede görüşmelerinin dinen herhangi bir mahsur var mıdır? diye sormuş. Evet. Bir hanımefendi böyle bir soru sormuş. Değerli kardeşim, bir kızla bir erkeğin nişanlanmaları veya evlenmeleri için bir arada görüşmeleri Kafede buluşmaları Bunlar Caiz değildir Ancak e, Bu tür işler Kesinlikle gizli yapılmamalı Aileler arasında Anlaşılmalı e, Ve Evlenecek olan erkeğin Kızı görme hakkı e, er kullanılmak istenirse bu hak vardır kullanılmalı ve kızın erkeğe özel bir takım şeyler söylemesi gerekiyorsa veya erkeğin kıza çok özel bir takım şeyler söylemesi gerekiyorsa bunu da temyiz yaşına girmiş yani 7-8 yaşında bir çocuğun neza nezaretinde çok kısa tutulmak suretiyle eee Görüşmeleri kısa bir görüşme yapmaları caizdir ama temiz yaşında 10 yaşında 11 yaşında bir çocuk veya güvenebilecekleri başka daha yaşlı bir insan e, nezaretinde bu görüşme kısa tutmak suretiyle gerçekleşebilir. Aksi takdirde ha, konuşalım görüşelim, efendim çay kahve gezelim tozalım ileriye dönük hayallerimizi efendim konuşalım. Bunlar caiz değildir. Çok zaruri şeyler varsa, çok özel, mahrem bir takım, özel kimsenin duyulmasını e, istemedikleri bir mesele varsa, üçüncü bir kişinin nezaretinde görüşebilirler. Yine baş başa kalmaları, buluşmaları caiz değildir. Evet, Ceyhun, Allah yolunda cihat diye bir şey yazmış ama hakta anlatardınız demiş ama o soruyu anlayamadım ne dediğini soruyu yeniden yazarsa sevinirim bir kardeşimiz Deccar'ın sureti belli midir insana veya yaratığa benzeyecek diye bir bilgi var mıdır diye soruyu sormuş Deccar'ın sureti bellidir insanla benzer ama ondan büyük bir insan asla görmemişsindir insana benzer ama çok büyük insanın büyüğüdür ee, bir gözü üzümün patlaması gibi patlamış durumdadır başında alnında kefere yazar çok güçlüdür ve rüzgarlar emrine girecektir ee, insanları insanların gözü önünde öldürüp dilitebilecektir vesaire. bu tür sıfatları var deccalin bu konularla ilgili tabii ki burada uzun konuşmaya gerek yok. Araştırma yapın. Kitaplarımızda bu bilgiler var. Mikrofonu yaklaştırın diyor İbrahim kardeşimiz. Evet mikrofon yaklaştıralım. Biraz daha yaklaştıralım. Sesimizi açalım. Bu mikrofonun gücünü artıralım. Evet o da sabit. pekala başka sorulara bakıyoruz bazı kimseler ölenlere Kur'an okunsa da ölen için bağışlanan Kur'an'ın hiçbir anlamı olmadığını ve bu konuda Kur'an'da ve sünnette herhangi bir delil olmadığını söylüyorlar bunu açıklar mısınız diye sormuş evet evet Ölülerek Kur'an-ı Kerim okunmaz. Ee, okunmayacağına dair ayet var mı, hadis var mı diye hemen soruyorlar. Okunmayacağına dair ayet ve hadis... E, ayet de yok, hadiste yok. Ama aslında okunmaya, e, okunacağına dair... Okunacağına dair okunması gerektiğine dair bir ayet, bir hadis yok ise bu okunmayacağına dair bir delildir. Veya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kabristana gittiğinde eğer orada Fatiha'yı okumadıysa ve orada sadece şu dua ile yetindiyse bu okunmayacağına delildir. Okumak hayırlı olsaydı o hayrı en önce peygamberimiz görür ve onu işlerdi. Biz peygamberimizden daha akıllı, daha hayrı sever, daha ileri görüşlü asla değiliz. Peygamberimizin düşünmediğini düşünecek kadar, yapmadığını yapacak kadar ileri gidemeyiz. Dolayısıyla bu gibi durumlarda nasıl ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabir ehline selam verip onlar için dua ile yetindiyse biz de selam verip onlar için dua ile dua etmek ile yetinmeliyiz. Hazreti Ayşe ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cennetül Bakı'ya gittiklerinde burada ne diyeyim ey Allah'ın Resulü diye sorduğu zaman Hazreti Ayşe Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya Ayşe şunu da de demiştir. Şimdi eğer eksik söylemiyorsam hadis-i şerifi mana olarak söyleyeyim. Esselamu aleykum daru min minel mu'minin ve'l mu'minat. Ey müminlerden, mümin kadınlardan ve erkeklerden oluşan kabir ehli, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Gafara Allahu ve lekum. Allah bizi de sizi de bağışlasın. Ve inna ileyhim ileykum lahiqun. Ve inna ileykum Biz de artık e, arkanızdan kabir ehli olmak için geliyoruz." demiştir. Ve bu rivayetler değişik değişik rivayetlerde daha uzun, daha kısa rivayetler söz konusudur ama özü bu minvaldedir. Ve biz bu sünnet ile yetinmek durumundayız. En güzel şey sünnetle yetinmektir. allah Teala sünnetle yetinmemizi Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ <gülüyor> الْآخِرِهِ Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için Allah'ın Resulü'nde sizler için çok güzel bir örneklik vardır diyor. Yani o örneğe uyun diyor. Allah Resulü böyle yaptıysa bize onu o şekilde yapmamız lazım. Bir adım ileri gidelim de Kur'an okuyalım, Fatih'e okuyalım dersek bu ne olur? Ya bunu Allah'ın Resulü bilemedi ya. Biz bildik demektir bu. O yapamadı. Biz yapıyoruz demektir bu. O anlayamadı. Biz daha zekiyiz anlıyoruz demektir bu. Allah'ın Resulü yapmadıysa o hayrı işlemediyse sen niye işliyorsun? Allah'ın Resulü o, yani orada selam verip onlar için ve kendi nefsi için tövbe etmiştir. Bununla yetinmiştir. Biz de yetinmemiz lazım. Eğer herkes dini kendi kafasına göre yorumlayıp da kendi kafasına göre dinde bir çığır açarsa o din artık bozulmaya doğru gider. Yahudilerin, Hristiyanların düşmüş olduğu duruma düşeriz. Ki kısmen de düşmüşüzdür yani. Allah korusun. Evet. Sunnet eğitimmek lazım. Ee, başka bir soruya bakalım. Talebe kardeşimiz, bir kardeşimiz bir kişi arkadaşıyla konuşurken arkadaşına şaka niyetiyle niyetine yavrun oğlu derse dinden çıkar mı diye sormuş. E, dinden çıkmaz. Ama e, gavur dediği, dediği demesinden kafir e, vurgusunu anlayacak bile o, olsak, kafirin oğlu demiş olsa, kafirin oğlu Müslüman da olabilir. Yani nicede oğullar vardır ki babaları kafirdir? Illaki de kafirin oğlu demekle sen de kafirsin diye anlaşılmamalıdır. Ama illaki de sen de kafirsin. Onu vurgulamak istedim ben kafir oğlu derken, gavurun oğlu derken bunu vurgulamak istedim derse bu durumda büyük bir tehlike ortaya çıkar. Yani küfür kelimesi, küfürle itham asla kaybolmaz. Sahibinde yoksa söyleyene döner. Böyle bir tehlikesi vardır. Yoksa dinden çıkma gibi bir durum söz konusu değil. Yani neticede Allah bilir, o insan... Eğer bunu alışkanlık haline getirdiyse ve durumu da Allah nezdinde kötüyse belki de o yaptığı bu işten dolayı büyük bir fitneye hatta küfre bile düşebilir ileriki aşamalarda. Evet, başka bir soruya bakalım. Ses duyamıyor bazı kardeşlerimiz. Niye acaba? Ses mikrofon gayet yakın. Neden acaba? Ayarlarımıza bir göz atalım. Ee, evet, ses şu anda en yüksek durumda. Ama bağlantıdan kaynaklanan bazı sorunlar olabilir. Ee, normalde sesimiz şu anda gelmesi lazım. Ee, mikrofon sesimiz Yüksek e, normal seviyede. Evet. Et daha e, bütün kardeşlerimiz ses sorunu yaşıyor mu acaba? Evet. Ses iyi diyor talebe kardeşimiz. Başka bir soruya bakalım diyorum. Evet. Ee, bakıyorum Soru bakıyorum arkadaşlar Evet soru göremiyorum Şu anda ha, bir soru var Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Aşık olmak Ve ona çok Onu çok sevmek için ne yapmalıyım Bir de Gıybete Tövbe edilince Afolunur mu Eğer helallik almaktan utanıyorsak ne yapmamız lazım? diye sormuş. Evet. Ee, değerli kardeşim Allah'a ve Resulüne sevgi duymak imandandır. Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz onların sevgisi kalbinizde Allah tarafından halk edilecektir, yaratılacaktır. Allah'a itaat ettiğiniz ölçüde onu seveceksiniz. Resulüne itaat ettiği ölçüde ettiğiniz ölçüde onu sevdiğinizi göreceksiniz. Bu endişeyi taşımayın. Sadece itaat edin ve sevdiğinizi göreceksiniz. Ama aşık olmaktan neyi kastettiğinizi e, bilmiyorum. Yani beşeri bir aşkta İnsan deliler gibi olduğu zaman bunu siz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme aşık olup aynı hali yaşamayı mı kastediyorsunuz? Eğer onu kastediyorsanız e, bu aşırılıktır. Beşeri aşkta aşırılık olduğu gibi Allah'ın Resulünü böyle sadece afaki bir şekilde sevmek e, ve o sevgiyle birlikte deliler gibi olmak İslam'ın istediği bir durum değildir. İslam, daima aklı, malı, dini korumayı amaçlayan, e, öğütleyen e, bir e, emirler manzumesidir. Bir talep, bir e, gaye manzumesidir. Dolayısıyla aklı rafa kaldıracak, insanı deli yapacak, insanı dağlara düşürecek, efendim, zayıflatacak, öldürecek, e, sağlığını Aklını tehlikeye düşürecek Herhangi bir durum İslam'ın öngördüğü Hedef edindiği bir durum değildir Dolayısıyla bir beşer de Bu derece bir aşkı Hedef kılmamalıdır kendisine Böyle düşünmek lazım Evet ama sevmek lazım Sevmek lazım Ama sevginin Aşırısı olan aşk Ve Aşkın arkasından gelen saçma sapan sözler, hareketler İslam'ın öngördüğü, arzu ettiği, hedef kıldığı bir durum asla değildir. Hatta İslam bu durumdan, insanları bu aşırılıktan men eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki Beni Yahudilerin ve Hristiyanların peygamberleri konusunda Aşırı, aşırılığa düştükleri gibi benim hakkımda da aşırılığa düşmeyin. Neyi kastediyor? Onlar aşık olmuşlardı Resullerine ve e, aşık oldukları için de onu yücelttiler, onu Rab olarak görmeye başladılar peygamberi. Bizim ümmetimizden de peygamberimize aşık olduğunu söyleyenler aşklarından dolayı peygamberimizi ilah makamına koyuyorlar. Örnek. Hani biliyorsunuz geçenlerde bir adam anlatıyordu ya. Ya Cibril sen vahyi kimden alıyorsun? O perdenin arkasına bir bak. Kim var o perdenin arkasında? Cibril bakıyor ki perdenin arkasında Allah'ın makamında arşta peygamber oturuyor. İşte bak ne yaptı burada şimdi bu? Peygambere aşkından dolayı onu Allah yaptı. Bunlar aşırılık. Peygamberimizin menettiği şeyler bunlar. Allah'ın menettiği şeyler. Şirk yani bunlar eğer sevgi marazat e, aşk insanı bu hale getiriyorsa bu kadar bu derece saçma sapan bir duruma getiriyorsa bunlar uzak durması gereken fitnelerdir. Evet, bunda geçelim. Ee, bir hanfendi ben şöyle bir hadis okuduğu duydum. Allahü Teala şöyle buyuruyor: Ben yere ve göre sığmama. Mü'min kulumun kalbine sığarım. Burada hangi anlam kullanılmıştır acaba? Vücut olarak mı yoksa ilim olarak mı diye sormuş. Bu hadisin sıhhatini bilmiyorum ama sahih bir hadis olmadığını düşünüyorum. Eğer bilgim beni yanıltmıyorsa böyle bir hadisin olmadığına, olmadığını düşünüyorum. Eğer bilgilerim beni yanıltmıyorsa. Şu anki bilgilerim bu doğrultuda. Bu hadisin sayı olduğunu düşünsek bile e, yani o takdirde İslam'a uygun olabilecek bir yorumunu getirmemiz gerekirdi ama bu hadis üzerinden şu anda yorum yapmak istemiyorum çünkü sayı olduğunu düşünmüyorum e, ama e, yine bir bakalım bu hadis sahihi değil mi? Evet. Başka bir soruya bakıyorum. Evet. Bakıyorum. Soru... Evet. Burada bazı haberler var ama bizim konumuz değil. Evet. Evet. Bir kardeşimiz diyor ki Arkadaşımla cemaatle ikindi namazını kıldık Arkadaşım e, her rekatta sesli okudu ve çok hızlı kıldırdı Namazı tekrar kılmam gerekiyor mu diye sormuş Namazı tadil uygun olarak kılmak lazım Eğer tadil uymadıysa uyulmadıysa rüküler secdeler e, tam olarak yerine getirilmediyse bu namazın e, iade edilmesi lazım. Ama sesli okundu, okundu ama tadil erkana uyulduysa sesli oku, okunmak namazı bozmaz. E, ama e, cehri namazlarda e, cemaat kılınan cehri namazlarda cehri okumak hafi namazlarda hafi okumak sünnet gereğidir. Hatta bu vaciplik derecesindedir. Bu kurala uymak vacip vaciptir. Bu kurala uymak lazım ama uyulmadığı takdirde namaz batıl olmaz. Evet. Çünkü namazın rükünlerinden biri değildir. Yine bir kardeşimiz bir takım hocalar had hadislere güvenmeyin diyorlar. Hatta en sahih kabul edilen Buhari ve Müslümin'e bile güvenmeyin diyorlar. Ben de e, içime e, sindire sindire okuyamıyorum. Bu konu hakkında siz ne dersiniz diye sormuş. Evet şimdi bu asırda e, çok az da olsa bazı insanlar hadislere güvenmeyin. Bunlar nakillerle geldiler diyorlar. E, Nakiller e, her zaman işte... Hatalar içerir. Kulaktan duyma haber bunlar. buna nasıl yok diyorlar. Şimdi bunlar tabii çok yanlış yoldular. Hadislerin sahih olduğunu ortaya çıkarmak için kriterler var. O kriterlere uyarsa hadis sahih oluyor biliyorsunuz. Ravide ve hadisin metin kısmında aranan şartlar var. Ülemalar, muhaddisler bunu en ince detayına kadar incelemişler. Ona göre hadisin sağlıklı olup olmadığını ortaya koymuşlardır. Biz de bu alimlere uymak durumundayız. Bu insanların yapmış olduğu şeyler kabul edilmiş olsa Kur'an da reddetmek lazım. Çünkü Kur'an'da bir rivayettir. Kur'an'da bir rivayettir. Peygamber okuyor vahih katipleri yazıyorlar. Kaleme alıyorlar. O kaleme alınan metinler kemik üzerinde, taş üzerinde, ceylan derisi üzerinde bir takım taşlar üzerinde yazılmış ve bunlar e, biliyorsunuz Hz. Aişe'nin elinde saklanıyor, Hz. Safiye'nin elinde saklanıyor e, bunları saklayanlar eğer saklayanlar güvenmezseniz ne yaparsınız? dersiniz ki vallahi bunlar oradan bir ayet aldı attı veya işte olmayan şeyleri oraya ekledi e, siz sahabeye güvenmediğiniz takdirde Kur'an'a da güvenmeniz lazım bu insanlar aslında kötü niyetli insanlar olduklarına yüzde yüz inanıyorum Hadisi yok etmeye çalışıyorlar. Sadece Kur'an bize yeter diyorlar. Eğer hadisi biz yok edersek hadisleri inanmaz, hadislere inanmaz isek ardından diyecekler ki ya siz ne kadar aptalsınız. Yani Rabilerin bulunabilecekleri eksikliklerden dolayı hadisleri reddettiniz. E Kur'an'da rivayetleri be kardeşim Kur'an'da reddedin be. Onda da bir takım hatalar var. Diyecekler ve Kur'an'da reddetmemizi sağlayacaklardır. Bunlar Kötü insanlar, kötü yaklaşımlı insanlar, kötü niyetli insanlar bunlara asla uymayacağız. 1400 küsür seneden beri bu çalışmalar yapılmıştır. Hadis konusunda ayıklamalar yapılmıştır. Alemler bu konuda çok büyük çalışmalar yapmışlardır. Sahih Buhari ve Sahih Müslümin bütün hadislerinin doğru olduğu ümmet tarafından tamamen kabul edilmiş bir gerçektir. Bu insanlar kusuru insanların Heze hezeyanlarına kanmamak lazımdır. Hadis okuyun. sahih Buhari okuyun. sahih Müslüm okuyun. Tabi olun. Sünnete. Evet. Bu konuda ilgili daha çok konuşmamız gerekir ama kısa keselim daha çok. Çünkü vakit daraldı. Ee, talebe kardeşimiz. Bir kardeşimiz biz birinin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan geldiğini bilir, bilirsek ne yapmamız gerekiyor diye sormuş. Kardeşim soy önemli değil. Peygamberimizin soyunda kafirler var. Müşrikler var. Değil mi? Peygamberimizin İslam'a karşı en büyük azı düşmanlar kim? Baktığınız zaman değil mi? Ebu Leheb değil mi? Elleri kurusun. Ebu Leheb'in diyor Allahu Teala. Kurudu diyor. Şimdi Amcası, ondan sonra daha buna benzer örnekler verebiliriz. Ee, her ne kadar hizmeti geçmiş olsa bile diğer amcası Ebu Talib. Bunlar kafir olarak öldüler. Müşrik olarak öldüler. Ee, değil mi? Akrabaları. Mesela Ebu Sufyan bir dönem babalığıdır ama e, Mekke'nin fethinde ancak Müslümanlara sığındı, İslam'a girdi. O ana kadar İslam'a düşmanlık ediyordu, kayınpederi. Şimdi, yani bunları da bilmek lazım. Bu iş soy, sop işi değil. İman işidir. Peygamberimizin soyundan gelen bir insana e, sadece soyundan geldiği için hürmet göstermek e, doğru değildir. Nesine hürmet göstereceksin? Eğer iman ehli ise, eğer Peygamberimizin yolundaysa, alim ise, irfan sahibi ise, takva sahibi ise, Elbette diğer insan, diğer takva sahiplerine gösterdiğin sevgiyi, hürmeti onlara da göstereceksin, esirgemeyeceksin. Mesela bu. Evet. Bir kardeşimiz birinin diye o soruyu okuduk galiba. Evet. Bir hanfendi ablam banka kredisiyle ev aldı, sonra pişman oldu ama işten geçmişti. Ablam tövbe etti. Ablamın aldığı evi ne yapması gerekiyor diye sormuş. Eee Şimdi bu evi Yani parasını vermiş Ana parasını vermiş Ana parasını kendi kazanmış Yani faiz kısmı nedir? %4, %3 e, Bir faiz karışmıştır Bu faiz karışan Kısmı için Tövbe etsin, Allah'a sığınsın Pişman olsun, tövbe etsin Hatta bu e, Faiz kısmını Kısmını e, Özellikle tasaduk edebilir o değerde bir parayı. Tövbekar olur. Umulur ki Allah onu affeder. Yoksa evi yıkmasına falan gerek yok. Çünkü evde %95 oranında helal para var. %5 oranında da faiz parası var. E, faiz parası da aslında yani e, dışarıdan gelen bir faiz parası değil. Bankaya ödemiş olduğu Eve harcamış olduğu bir para değil o para. Bankaya vermiş olduğu bir para. Eve verilen para e, nedir? Yani helal paradır. Bankaya ziyadesi, yani faizi bankaya verilmiştir. O parayı banka o evde değil kendi e, hesabında kullanmaktadır. Dolayısıyla eve herhangi bir problem yok. Ama bu insan yapmış olduğu bu işten dolayı e, günah işlemiştir. Faiz vermek Almak günahtır. Burada faiz verme işlemi gerçekleşti. Tövbe etmesi lazım. Umulur ki Allah samiyetine bakarak tövbesini kabul eder. Evet. Allah razı olsun. Siz cümlenizden bu kadar yeter. Ee, Baya uzun bir zamandır konuşuyoruz. Aşağı yukarı 1 saat 20 dakika oldu. Belki daha fazla. buçuk saat oldu. Ee, Allah cümlenizden razı olsun. Ee, bu arada Meryem kızımız Kur'an-ı Kerim okuyacaktı. Buradan bakalım. Ee, evet. Uykusu gelmiş olabilir. Şu anda aramızda değil. Olsaydı